1060 numaralı konu, Hazreti Ali'nin irade konusunda ileri geri konuşan bir kişiyle tartışması, Hazreti Ali'ye bir adamın meşiyet, irade, hakkında ileri geri konuştuğu haber verildi. Bunun üzerine adamı çağırtan Hazreti Ali ona, Ey Allah'ın kulu, Allah Teala seni kendisinin dilediği şekilde mi yoksa senin dilediğin şekilde mi yaratmıştır, diye sordu. Adam, tabi ki kendisinin dilediği şekilde yaratmıştır, dedi. Hz. Ali, peki o seni hasta etmek istediğinde kendisinin istediği zamanda mı yoksa senin istediğin zamanda mı hasta eder, buyurdu. Adam, kendisinin istediği zamanda, cevabını verdi. Hz. Ali bu kez, kendi dilediği zamanda mı sana şifa verir yoksa senin dilediğin zamanda mı, diye sordu. Adam buna da, benim değil kendisinin dilediği zamanda şifa verir, karşılığını verdi. Hazreti Ali, seni kendi dilediği yere mi yoksa senin dilediğin yere mi iletir?" dediğinde de adam "Kendi dilediği yere iletir." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali "Allah'a yemin ederim ki eğer bundan başkasını söylemiş olsaydın gözlerini taşıyanı, başını kılıcımla uçururdum." buyurdu.